Çarşı pazara çıkarken okunacak dua. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumit. Ve huve hayyü la yemut. Biyedihil khayru ve huve ala kulli şeyin qadî. Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah yoktur. Ancak bir tek O vardır. O tektir. O'nun ortağı yoktur. Saltanat ve irade tümüyle O'na aittir. Hayat veren O'dur. Öldüren de O'dur. O daima hayat sahibidir ve ölmeyecektir. Bütün hayırlar O'nun kudretindendir. Ve O her şeye gücü yetendir. Derse, Allah bunu söyleyen kimseye bir milyon kere sevap yazar, bir milyon günahını siler ve derecesini bir milyon kere yükseltir.